Allahu Bissallah min al rahim Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salat ve sırnam عليك ya size el-awlin ve el-akhirin ve el-jamil anbiyay ve ustalim ve Bugün hep beraber <Gülüyor> inşallah. Allah'ın el-Melik ismini anlamaya çalışacağız. Müzul sırasına göre, on birinci isimdir. İlk vahiy sırasına göre, ilk müzul, Kur'an-ı Kerim'deki son süre olan Nas Suresi'nde gelmiştir. İnşallah hep beraber anlamaya çalışacağız. Allah'ın isimlerini öğrenirken özellikle Allah bu ismiyle bize nasıl tecelli etmiştir? Bu ismin üzerimizdeki tecellisi nasıl olmalıdır? Bu isimle kendimize, insanlara, varlığa nasıl muamele etmemiz gerekir? Onu anlayacağız inşallah. Ayet-i ne buyuruyordu? İnna <gülüyor> Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Esfeli safiline indirdik. Eğer ayeti böyle anlarsak sormamız lazım. Allah neden en güzel surette yaratmış olsun, sonra en aşağıya neden indirmiş olsun? Demek ki mana böyle değilmiş, böyle olmaması gerekiyormuş. Evet, onu en güzel kovamda yarattık. Sonra onu başlangıç noktasına bıraktık. Nasıl ki yarışırken bir başlangıç noktası vardır, bir de son vardır. Allah da insanı en güzel kovamda yarattı. Yani o son mertebeye göre yarattı. Varabileceği en son noktaya göre onu yarattı. Kovamda. En kovamını vurabileceği şekilde yarattı. Sonra onu başlangıç noktasına bıraktı. Yani ona hadi gel dedi. Kul Allah'a giderken kovamını neyle bulur, nasıl bulmalıydır? Allah başka bir ayet kerimede buyuruyordu. Allah hayatı ve ölümü yarattı ki, hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Hanginiz daha güzel olursunuz diye. Evet. Güzel yapanlar güzel olur çünkü. Neye göre güzel? Allah'a göre güzel. Allah'ın isimleriyle, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak. Eğer biz bunu anlamazsak, Allah bizi niye yaratmış, niye dünyaya göndermiş bunu anlayamayız. Önce bunu anlamak gerekiyor. Başlangıç noktası dünyadır. Doğduğumuzda evet, yola koyulmuşuz, yürümeye başlamışız. Ehsen-i tekvim olmak için yürümeye başlamışız. Zahiri olarak nasıl büyüyorsak, manevi olarak da öyle büyümemiz lazım. Büyümek demek, Allah'a yakın olmak demek, Allah'a dost olmak demek, Allah'ın sıfatlarına bürünmek demek, Allah'ın güzelliğiyle güzel olmak demektir. Onun için Allah esmasını indirmiştir. Esmayı anladıkça nasıl kovama gelmemiz gerektiğini anlarız. Allah'a nasıl yakın olunur, onu anlarız. Güzellik nedir, güzel olmak nedir, onu anlarız. Güzel olmak demek, gönlün cennet olması demektir. Gönlün Allah'a yakınlığı demektir. Gönlün Allah'ın isimleriyle isimlenmesi demektir. Yakınlık neyle olur? Allah için... Yakın denince neyi anlamak gerekiyor? Allah zaten bize bizden daha yakındır. Ne buyuruyordu? O size şah damarınızdan daha yakındır. Allah'ın yakınlığı iki şeyin birbirine yaklaşması gibi, yakınlığı gibi değildir. Neyle yakın olur? Allah'ın isimlerine bürünerek, Allah'ın isimleri, Allah'ın güzelliği ondan ne kadar tecelli ettiyse, o o kadar Allah'a yakındır, o kadar Allah'a sevgilidir, o kadar Allah'a dosttur. O kadar gönül alemi cennete dönmüştür, o kadar cennete yakındır. Allah'tan uzak olunca ne olur? Gönül itibariyle Allah'tan uzak olmuş olur, ahlak itibariyle, sıfat itibariyle Allah'tan uzak olmuş olur. Eğer biri rahim olmazsa, ne olur? Zalim olur. Kerim olmazsa ne olur? Cibri olur. Eğer affetmezse, bağışlamazsa ne olur? İnsanlara karşı katı olmuş olur. Katı kalpli olmuş olur. Tavizsiz olmuş olur. Nefsine taviz vermiş olur. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Yakınlık Esma'yladır. Allah'ın isimleri iledir. Allah isimlerini bize tanıtırken bir tek kendini tanıtmıyor. Allah'ın muradı bizim kendi kendimizi tanımamızdır. Kendimizi. Esma'yı Allah'ın isimlerini öğrenirken kendimizi öğreniyoruz, kendimizi tanıyoruz. O isimleri bizde nasıl tecelli etmelidir? Allah'a nasıl yakın olmamız lazım, nasıl sevmemiz lazım onu öğreniyoruz. Hayatı nasıl yaşamamız lazım onu öğreniyoruz. Öğrenmekten öteye onu tadıyoruz, yaşıyoruz yani. Bunun içinde bütün ibadetler, bütün iyilikler, bütün hayırlar, bütün güzellikler hepsi ne içindir? İmanı kemale erdirmek içindir. İmam sevmek demektir. Eğer seversek, Allah'ı seversek, O'nun ahlakına, O'nun sıfatlarına, isimlerine bürünürüz. O'nun güzelliğini üzerimizde gösteririz. O'nu tadarız, yaşarız ve üzerimizde gösteririz. Evet, başta da Esma'ya başlarken söylemiştim. Anlaşılmayan bir kelime asla kullanmak istemiyorum. Her dinleyenin bizi anlaması gerekiyor. Eğer anlaşılmazsa mutlaka arkadaşların sorup bu söylediğiniz ne manaya gelir diye sorması lazım. Ama ister istemez bazen herkesin bilmediği kelimeler de kullanılabilir. Onun için arkadaşlar sorarsa onu açarız inşallah. Malik ismi, Melik ismi, bir de Melik ismi var. Kur'an-ı Kerim'de her birinde bir har farklıdır. Ama her biri Allah'ın ismidir. Allah onu isim olarak, kendisine isim olarak kullanmış. Eğer Allah isim olarak kendine kullanmışsa, o mana itibariyle kelime itibariyle ne kadar birbirine benzerse benzersin onu isim olarak alıyor ve kabul ediyoruz. Malik mülkün malikidir. Herhangi bir insan malik olabilir mi? Evet. Allah herhangi bir şeyi ona ikram etmişse, mal olarak elinde bulunuyorsa o onun o eşyanın malikidir. Allah bütün kainatın, bütün varlığın malikidir. Melik, evet. daha farklıdır. Allah insanların melikidir. melik Nas. Melik, sahip olmaktan çok onu idare etme manasına gelir. Ona hükmetme manasına gelir. Ona yolu gösterme manasına gelir. İnsan melik olabilir mi? Evet, insan kendi kendisine melik olmalıdır. Melik ismi onda tecelli ederse o kendine melik olur. Elindekine malik olur ama kendi kendisine melik olur. Allah'ın melik isminin tecellisi de insanla ilgilidir. Bir de melik ismi var, bir y harfi var orada fazladan. O melekut alemiyle ilgilidir. Sıraına geldiğinde onu hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Nas suresiyle hep beraber anlamaya çalışacağız Allah'ın Melik ismini, Qur' auzu bir bin nas De ki sığınırım insanların rabbine, Melikin nas insanların Melikine, Ilahin nas insanların Ilahına. Allah'ın her bir ismi zikretmesi mutlaka özel bir manayı gerektirir. Rabbin Nas, Melikin Nas, İlahin Nas. Üç tane isim. Eğer ayet kul diye başladıysa, Arapçada iki türlü cümle vardır. Biri haber cümlesi, haber verir, biri de inşa cümlesi, ondan amel ister. Kul diye başladığında mutlaka o inşa cümlesidir. Yani Allah ondan fiil istiyor, amel istiyor. Ayetlerdeki haber cümlesi de öyledir. Haber vermiş olsa bile ondan yine bir amel istiyor. Ama eğer o inşa haberi ise, inşa ayeti ise ondan hemen amel istiyor. Hemen. Allah'ın isimleri de bir kısmı zata dönüktür. Bir kısmı de amele, fiile dönüktür. Allah'ın malik ismi fiile dönüktür. Melik ismi zata dönüktür. İkisi de isim yalnız. Allah insanların Rabbine sığınırım de. Hangi konuda sığınmamız gerekir? Kendisini rab olarak zannedenlere, Rabb'lık iddia edenlerden İnsanların Rabbine sığınırım, de. Melik-i Nas, kendini hakiki melik zanneden, gerçek melik zannedenlerden, hakiki melike, melik olan Allah'a sığınırım, de. İlah-i Nas, kendini ilah zannedenlerden, insanların ilahına sığınırım, de. Bu üç zübreden de Allah'a sığınırım, de. Kendini Rab zannedenler nasıl bir halleri, tavırları vardır? Rab, terbiye eden demektir, mürebbi demektir, koruyan, gözeten demektir. Dolayısıyla ona yolu gösteren demektir. Yolu gösteren kimdir? Allah'tır. Nasıl cennete gidilir? Nasıl Allah'a dost olunur? Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Bu dünya hayatı nasıl yaşanır? Bunu kim Öğretiyor. Kim öğretme hakkına sahiptir? Allah. Ama biri dese ki en büyüğünden en küçüğüne kadar öyledir. Fir'aun kendi kavmine öyle söylemişti. Ben sizin en yüce Rabbinizim demişti. Evet. Yani size nasıl yaşamanız gerektiğini ben öğretirim. Ben size söylerim. Sizi ben terbiye ederim. Sizin sahibiniz ben. Onun gücü o kadardı. Kendi memleketindeki insanlara öyle hükmetti. Sonra ne dedi? Bu Nil nehri benim değil midir? Ama bir insanın firan olması için onun böyle memleketlere sahip olması gerekmiyor. Yetki sahibi olması gerekmiyor. Herkes evet. ne buyurdu Resulullah Efendimiz hepiniz çobansınız, hepiniz evet. mahiyetinizde olanlardan sorumluysunuz. Yani onlara sizin Rabbiniz Allah'tır mi diyorsunuz yoksa sizin Rabbiniz ben miyim diyorsunuz. Eğer biz onları Allah'ın emrettiği gibi terbiye etmezsek, yetiştirmezsek, büyütmezsek, giydirmezsek, eğitimini vermezsek, hayat nasıl yaşanır Allah'a göre ona bunu öğretmezsek, kendi istediğimiz gibi, kendi güzel gördüğümüz gibi öğretiriz ki, kendi ailemize ne demiş oluruz? Ben sizin Rabbinizim demiş oluruz. Allah böylelerinden insanların Rabbine sığın dedi. Onu kendinden uzak tut, onun fikrini, düşüncesini kendi gönlünden uzak tut, ondan uzak dur, ondan bana sığın. Bana sığın demek ne demektir? Sen kendi yetkin altında olanlara benim rabbimle terbiye et aklına göre değil, fikrine göre değil, adete göre değil, birilerinin söylediğine göre değil, ben nasıl emretmişsem sen onları öyle terbiye et, öyle yetiştir, öyle koru, öyle gözet. Dolayısıyla insanların Rabbine layık bir kul yetiştir. Evet, ben kısaca böyle anlatıyorum. Arkadaşlar ayetler üzerinde tefekkür ederse ayetler onlara açılır. Nas insanların melikine sığınırım. Melik idare edendi insan kendi kendisinin meliki olmalıdır. Allah'tan başka gerçek melik, hakiki melik yoktur. Eğer biri Allah'ın emrettiği gibi meliklik yaparsa, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmuş olur. Ama dese ki, ben istediğim gibi yapar, melik benim dese, bu durumda o düpedüz Firavun olur. İster kendi evinde bunu söylesin, ister kendisi için söylesin, ister yetkisi olduğu kadarıyla yetkisinde olanlar için söylesin. O düpedüz Firavun olmuştur. Firavun olması için isminin Firavun olması gerekmiyor. Eğer Allah'a kafa tuttuysa, ben istediğim gibi yaparım dediyse, ben sizin sahibinizim dediyse Firavun gibi. Bunu Firavun olması gerekmiyor. Mesela bu memlekette yıllardır öyledir. Bize göre diyor. Kendine göre mutlaka mazeretlerini de öne sürüyor. Eğer biri melek olduğunu iddia ederse ben ilahım demiştir zaten. Ben sizin sahibinizim demiştir. Ben nasıl istersem sizin öyle eğitim görmeniz gerekir. Mesela öyle söylüyorlar mı söylüyor. Ama Allah insanı razı eder. Şu andaki ergene evet. ergenekonun halini görüyoruz. Zahmet ki, hiç bitmez, hiç tükenmez. Allah bir in aşağı dediğimi, herkes neyin ne olduğunu görür. Eğer biri bu şekilde ilahlık iddia ederse, insanların sahibi benim derse, benim istediğim gibi giyinecek, benim istediğim gibi yaşayacak, benim istediğim gibi öğrenecek derse, ona ne deriz? Bu delidir deriz onun yeri neresidir? onun yeri timarhane'dir ama biz onu getirip başa koyarsak o başımıza geçerse ne yapar? burunduğu yeri timarhaneye çevirir insanlara deli muamelesi yapar burunduğu yeri timarhaneye çevirir niye? haddini aşmış kendini melik zannetmiş mülkün sahibi zannetmiş her konuda yetki sahibi zannetmiş. Evet. Dolayısıyla nasıl eğitilmesi gerekir, terbiye olması gerekir, onu da iddia eder, onu da yapar. Hem kendini Rab zannetmiştir, hem Melik zannetmiştir. Yetmez, ilah nas. Sonra kendini ilah zanneder, herkes önümde eğilsin der. Kimse hiçbir şekilde bana, emrime itiraz etmesin der. Evet. Bir akıl sahibi bunu kabul eder mi? Etmez. Ama yetki eline geçenler öyle yapmıştır. Herkes önce kendinden sorumludur. Allah'ın melik ismiyle kendisine muamele edip etmediğine bakmalıdır. Kendi aklının meliki midir değil midir? İradesinin meliki midir değil midir? Kendi gönlünün meliki midir değil midir? Eğer insan Allah'ın yeryüzündeki halifesi ise halife olarak melik olması lazım. Eğer Allah'a göre düşünüyorsa, Allah'a göre seviyorsa, Allah'a göre hareket ediyorsa bu durumda o Allah'ın melikliğini kabul etmiş, Allah'ın melik ismi onda tecelli etmiştir. Yok eğer birilerine göre hareket ediyorsa, şeytana göre hareket ediyor, düşünüyor veya ona göre seviyorsa bu durumda şeytan onun meliki olmuştur. Evet, ayetlerde göreceğiz. Allah buyuruyor da ayet-i kerimede. Ve inneşşeyatine le yuhune ila evliyaihim. Şeytanlar kendi dostlarına vahy ederler. Li yucadilukum ve in eta'tumuhum niye vahy ederler? Sizinle mücadele etmeleri için, tartışmaları için. Eğer onlara itaat ederseniz innekum Le müşrikun. Bu durumda siz müşrik olursunuz. Şeytan dostlarına vahy ediyor, tartışın diyor. Müminlerle tartış diyor. Onlarla mücadele et diyor. Ama Allah buyurdu ki, eğer siz onlara itaat ederseniz, ne demek itaat ederseniz? Siz de onların burunduğu duruma düşerseniz, onlara uyarsanız, bu durumda müşrik olursunuz. Onlar gibi yaparsanız müşrik olursunuz. Onlar gibi yapınca onlara itaat etmiş olursunuz. Tabi olmuş olursunuz. Onun için tartışmak olmaz. Biri eğer tartışıyorsa, ileri geri konuşuyorsa, bilmeli ki, şeytan ona vahyetmiştir ve o şeytana dost olmuştur. Allah'ın bizden istediği bu değildir. Tartışmak değildir. Bizden istediği nedir? Bizden istediği kardeş olmamızdır. Birbirimizi sevmemizdir. Birbirimize yardım etmemizdir. Ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz? Cennete giremesiniz. İman etmedikçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmedikçe. Birbirini seven birbiriyle tartışır mı? Birbirine taş atar mı? Birbirine laf atar mı? Dedikodu yapar mı? Gıybet yapar mı? Evet. Eğer Resulullah Efendimiz'e tabi olduğumuzu iddia ediyorsak, bakmamız gerekir. Evet, başka bir ayet-i kerimede, ve ihvanuhum yemuddunahum fil gayyi şeytanların kardeşleri evet onları sapıklığa sürükler sonra da yakalarını bırakmaz onları deralete sürükler sonra da yakalarını bırakmaz eğer biri bir sefer yakasını şeytana kaptırırsa artık ondan kurtuluşu imkansız denecek kadar zordur. Evet. Sığınırım insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların İlahına. Neden sığınıyoruz? Minşerri'l-Vesvasil-Hennas O ve vesveseciğinin Şerrinden, sinsi, vesveseci. Ellezi yüves visu fi sudurin nas. O ki insanların göksüne vesvese verir. Minel cinneti ven nas. Bu vesveseciler, bu şeytanlar insanlardan da olur, cinlerden de. Bu cinlerden ve insanlardan olan şeytanlar vesvese veriyormuş. Hennas, sinsi, verdiği vesvese de öyle net değil. Silik manasında. Yani böyle sadece konuşması gerekmiyor. Konuşur vesvese verir. Gönüle vesvese verir. Bir de tavrıyla, hareketiyle vesvese verir. Mesela diyelim ki hiç konuşmadan evet birinden hoşlanmadığımızı anlatabiliriz. Yüzümüzü buruştururuz. Örneğin hani bu durumda eğer ve sözse veren kim olursa olsun Allah ona şeytan dedi. Hangi konuda sözse veriyor göğüse? Allah'ın Rablığı konusunda, Melekliği konusunda, ilahlığı konusunda. Yani Allah senin Rabbin olmasa da olur. Ne demek? Seni terbiye eden O olmasa da olur. Terbiye konusunda O'na uymasan da olur. Yani sen peygamberlere benzemesen de olur. Tavrın, halın, hareketin, Firavun'a benzese de olur. Aynı şekilde Allah'ın melikliği konusunda sen istediğin gibi kendini idare edebilirsin. İstediğini düşünebilirsin. İstediğini sevebilirsin. İstediğini gönlüne alabilirsin. İstediğini gönlünden çıkarabilirsin. Allah'ın melikliği konusunda. Bir de Allah'ın ilahlığı konusunda. İlah demek tapılmaya layık olan demektir. İlah, tapmak demek, sevmek demek. Bütün her türlü sevgiye layık olan, sevilmeye layık olan ve sevilen. Bu durumda sen Allah'ı sevmesen de olur. Allah'ı her şeyden çok sevmesen de olur. Deyip öyle bir sözse verir. Allah bunlara şeytan dedi. İster cinlerden olsun, ister insanlardan olsun, bu şeytanlardan İnsanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığın dedir. Bir de kendini dinin sahibi olarak görenler vardır. Mesela İslam'da bir kişinin melikliği yoktur. Allah ayet-i kerimede öyle buyuruyordu. Müminler işlerini aralarında surayla yaparlar. ile yaparlar. İstişare. Yani öyle kral yoktur. Öyle halife yoktur. Öyle babadan oğula geçen bir halifelik yoktur. Böyle olursa o kendini melik zannetmiştir. Melik. Hatta bu meliklik Firavun'un melikliğinden daha beterdir. Daha tehlikeli, daha zararlıdır. Nasıl? Bir de dini devlet korur, dini halife korur deyip dini de onun tekeline veriyor. Ona dokunduğunda sen diyor, dine karşı mı geliyorsun? Bir de bunu böyle kullanıyor. Bu ülkelerin yaptığı şirkti Allah'ın melekliğine ortaklıktı Allah affetmez yalnız bir de müminlerin kendi kendine yaptığı meleklik vardır kendini dinin sahibi görüyor dini sanki kendisi koruyacakmış gibi oysa ki Allah ne buyuruyordu İnna nahnu nezelna nezelna zikre ve innallahu lehafizun. Baqa ki bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan biziz. Biri kendini Allah'ın yerine koyup bu dini ben koruyacağım dediyse, dinin sahibi benim dediyse ne olur? Kendini melik zannetti. Hem de dinin meliki zannetti. Onun için dini anlatırken, İslam'ı anlatırken ne diyoruz? Sonsuz bir deryadan herkes işmelidir. Kimse onun sahibi değildir, onun sahibi Allah'tır. Onu koruyacak olan da Allah'tır. Biri korurum demeye kalkışırsa, derse bunu, yaparsa bunu ne yapar? En büyük zararı o verir. Bıraksın Allah dinini koruyor. Sana düşen ondan istifade etmektir. Ona sahip çıkmak değil. Zaten böyle sahip çıkmaya kalkıştığında ne olur? Onu koruyamadığı gibi ona iman edenlere zarar verir. Onlar üzerinde yetki kullanmaya kalkışır. Şu ibadeti şöyle yapacaksın, bunu böyle yapacaksın, şunu şöyle yapacaksın der. Kendini dinin yerine koydu. Abbasi Harifelerinden bir tanesi İmam Malik'e senin kitabını hadis kitabıdır. İmam Malik'in kitabı muatta hadis kitabidir. Binlerce hadisin içinden seçilmiş hadis kitabidir. Hadisleri seçmiş bu onun kitabidir. Aynı zamanda mezhebidir. Ona dediler ki senin bu kitabını dinin, memleketin, ülkenin resmi dini olarak uygulayalım diyor imam dedi kesinlikle olmaz niye insanlar benim iştihadıma uysun ki niye buna mecbur kalsın ki Allah'ın kitabı oradadır Resul'ün hadisleri buradadır herkes iştihadını yapacak dinini yaşayacak niye benim dinime benim iştihadıma uymak zorunda kalsın söyledikleri hadistir ama diyor ki bunu ben iştihad ettim seçerken ben bu sahihtir, bu sahih değil diye seçim yaptım. Bu durumda bana uymuş oldu. Bunu kabul etmem dedi. Aynı şekilde İmam Ebu Hanife evet, Halife ona dedi ki seni başkadı yapalım. Başkadı demek şu andaki Diyanet Başkanı gibi daha da yetkisi fazla Kesinlikle olmaz dedi. Bunu yapmam dedi. Evet, halife soruyor, niye yapmıyorsun? Sen benden fetva isteyeceksin, ben senin istediğin gibi fetva vereceğim. Sen kendi zulmünü benimle meşru yapacaksın öyle mi? Kabul etmiyorum dedi. Zindana attı yanlış hatırlamıyorsam dört ay boyunca her gün falaka'ya yatırdı. Niye başka de olmuyorsun diye. Başka de demek Devlet Güvenlik Mahkemesi başkanı demek. En yetki sahibi adam demek. Ondiyi yapamam. Ben Allah'a bunu hesabını veremem. Senin zulmüne fetva vereyim. Evet zaten sonra Hapesten çıkardılar, fazla yaşamadı zaten. Ayakta duramadı bir daha. Onun için dinin sahibi Allah'tır, onu o korur. Bize düşen kul olmaya çalışmaktır. Kimsenin dini kendi mali gibi görmesi böyle bir hakkı yoktur. Bunu eğer böyle görmeye kalkışırsa, konuşursa, böyle düşünürse ne olur? kendini Allah'ın yerine koymuş olur. Din, hiçbir mezhebin, hiçbir tarikatın, hiçbir cemaatin dini değildir. Din, Allah'ın dinidir. Biri dine sahip çıkında, bir de ne der? Bir tek kendini mümin, Müslüman olarak görür. Gerisini, gerisi kafirdir. Dini sahibidir ya. Sen onun gibi olursan, sana Müslüman der, sana Mümin der, sana doğru yapıyorsun der. Olmazsa ne olur? Olmazsa sen düşmansın, sen kafirsin. dini Allah'ın dinine melik olmuş. Yusiphu Lillahi ma fi s ve ma fi erdil melikil kudus. Göklerde, yerde. Ne varsa, Hepsi, Tesbih eder. Allah'ı tesbih eder. Hepsi, Kendisine Allah'ın, Emrettiği şekilde, Hareket eder. Allah, Yerde gökte neyi yaratmışsa, Hepsi Allah'ın, melikliğindedir, kontrolündedir ve hepsi Allah'ın emrettiği gibi emrettiği şekilde hareket eder evet, Melik'il Kudüs O meliktir Kudüs demek, mukaddes demektir Melik'il Kudüs onun melikliği mukaddestir dokunulmazdır. Azizil Hakim. Onun melikliği şereflidir. Onun melikliğinde olanlar şerefe, izzete nail olur. Ne buyururdu? İnnel lillahi ve Resulih. Muhakkak ki bütün izzet, bütün şeref Allah'a ve Resulüne aittir. Allah'a aittir. Dolayısıyla Resulü ona itaat ettiği için Resulüne aittir. Müminler Resulüne tabi olunca şeref, izzet onlara ait olur. Onlar kendilerine Allah'ın melikliğiyle Hükmettiklerinde izzete layık olurlar. Azizil Hakim. Allah'ın her işi hikmetlidir, tam isabetlidir. Nasıl emretmişse, nasıl hükmetmişse en güzeldir o. Nasıl idare ediyorsa o en güzelidir, o tamdır. Hu Allahu la ilaha Illahu. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. El melikul selam. Allah meliktir, mukaddestir, o selamdır. Melikliğiyle selamete erdirendir. Onun emrini dinleyen, emri altında olan, onun melikliğini kabul eden selamette olur. El-mü'min, mü'min olur, emin olur. El-müheymin, Allah onu korur ve gözetir. aziz cebbar, Allah onu izzete layık kılar, Allah dilediğini zorla yapar, yaptırır. Cebbar-ül mütekebbir, Allah bir de mütekebbirdir. Belki bunları tek tek söylemek gerekiyor. Hiç kimse gerçek, melik değildir. Melik, eğer mukaddesse, dokunulmazsa, eğer selamete erdiriyorsa, emin kılıyorsa, koruyup gözetip şeref veriyorsa, dilediğini de zorla yaptırabiliyorsa, büyüklüğe layıksa, bununla beraber büyük kılıyorsa, melikliğini kabul edenleri büyük yapıyorsa, evet. o gerçek meliktir. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Allah'ın melikliğini kabul etmeyenler, kendi kendisine melik olduğunu söyleyenler, kendilerini Allah'a şirk koşmuştur. Allah onların şirk koştuklarından münezzehtir. Fettâal Allahül Mâlikül hak La ilahe Illâhu Rabbül Arşül Kerim. Gerçek melik hak olan Allah'tır. Allah'ın melikliği hak'tır. O yüceler yücesidir. Eğer yüceler yücesi olan melikliğini hak olarak kabul edersek, Allah sizi yüceltir. Ondan başka ilah yoktur. O kerim olan arşın Rabb'idir. O kerim olan arştan ona ikram eder. Elm tera ilallesi hac İbrahim'e fi Rabbihi. Allah Nemrud'i anlatıyor. Allah bak dedi, şu Allah'ın kendisine nimet verdiği, hükümdarlık verdiği, evet, Nemruda bak dedi. Elem tere hacı İbrahim'e fi Rabbihi. En etâhullâhul mülk. <gülüyor> Allah'ın kendisine mülk verdiği o kimseyi gördün mü? İbrahim'le mücadele ediyordu, münakaşa ediyordu, tartışıyordu. kale İbrahimu Rabbiyellezî yuhyî ve yumît. İbrahim dedi ki benim Rabbim diriltir ve öldürür. Kendini melik zanneden, malik zanneden o Nemrut, kale ene ve umît. Dedi ki ben de öldürür ve diriltirim. Çağırdı iki kölesini. İstersem şu ikisini öldürürüm. Dedi. Birini öldürdü. Birini de ölüme mahkum etmişken onu da azat ettim. Terbest bıraktı. Bak dedi ben de öldürüyor. Ben de diriltiyorum. Kale İbrahim'i ve innellahe yu'ti bi şemsi minel meşrik İbrahim ona dedi ki benim Rabbim güneşi doğudan getirir fe ha minel meğrib hadi sen de onu batıdan getir dedi fe buhitel ledi kefere ve la yehdil kıvme Evet, kafir dona kaldı şaşırıp kaldı buna daha doğrusu şok geçirdi. Ne cevap vereceğini bilemedi. Allah kafirleri hidayete erdirmez. Zalimleri hidayete erdirmez dedi. Ona uyanları da Allah onunla beraber zikretti. Hepsine birden toptan zalim dedi. Allah zalimleri hidayete erdirmez dedi. Evet, Memrut öyle yapıyordu. Bütün memleketin mahsulünü toplatıyor. Sonra gelin size dağıtayım diye kavmine haber gönderiyor zaten. Gelenlere senin Rabbin kim diye soruyor. Eğer Rabbim sensin dese ona gıda veriyordu. Eğer sensin demese vermiyordu. Zaten herkes bunu biliyordu. Allah ona ikramda bulunmuş, mülk vermiş sözde, şükretmesi gerekirken, ikram etmesi gerekirken, evet, onu nasıl kullanıyor? İnsanlara bana Rabbim sensin de vereyim. Tevarek elledi, biyedi hülmük. Vehu ala kulli şeyin kadir. Evet, melik mübarek olandır. Mülk elinde olandır. Meliklik elinde olandır, kudretinde olandır. Evet, o Allah'tır ve Allah her şeye kadirdir. Her şeye kadir olmayan melik olamaz. Ne olur? Kendini ilah zanneder, ilah ilan eder. Sadece kendi kendine zulmetmiş, kendi kendini rezil etmiş, kendisine uyanları da beraber cehenneme sürüklemiştir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتِ لِيَبْلُوَوَكُمْ يَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَز۪يزُ وَغَفُورُ Allah hayatı ve ölümü yarattı ki hanginiz daha güzel amel yaparsınız diye. O Aziz ve Gaffurdur. Kul <gül> in esbah ma'ukum gauden femen yetikum bi ma'in ma'in. De ki onlara Gördünüz mü? Görüyor musunuz? Bir bakın hele. Eğer sabaha kadar suyunuz kesilse, çekilse, kim size bir su getirebilir? Allah suyu birden yerin dibine çekse, su vermese, size kim su verebilir? O meliklik iddiasında bulunanlar suyu getirebilir mi? Allah düşünmeye davet ediyor. Ve evet. ihwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma Şeytanların kardeşleri onları derarete sürükler sonra onların yakalarını bırakmaz buyurmuştu. Allah'ın isimlerini öğrenirken önce o isimlerin geçtiği ayetleri hep beraber Anlamaya çalışıyoruz. Evet. Başlarken ne demiştik? Allah insanı ehsen-i tekvim üzere yaratmış. Sonra onu en aşağıya başlangıç noktasına getirip koymuş. Hadi gel demiş. Haydi kemaratını kazan Hazreti İnsanoğlu demiştik. Bu Yürümeyi, bu yürüyüşü nasıl yapacak? Bunu okuyarak yapacak. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Rabbinin ismini okuyarak, Rabbinin ismiyle okuyarak, esma Hüsna'yı okuyarak, eğer okursa, anlarsa, yürürse, Manevi olarak büyür, Hazreti insan olur. Yoksa hiçbir şey anlamadan gelir ve gider. Ahirette orada bir şey öğrenmek yoktur, ibadet yoktur orada. Neyi öğrenecekse, neyi kazanacaksa burada öğrenir ve kazanır. Bunun için ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Sermaye, marifetullah. Kazancım, muhabbetullah, dinimin aslı da akıldır. Marifetullah, Allah bilgisidir, Allah'ı bilmektir. Bütün varlığı, her şeyi bir kitap gibi okuyup, bir ayet gibi okuyup, onu Allah'a bağlamaktır. Kazancım, muhabbetullah dedi. Allah'ı tanıdıkça muhabbeti artıyor. Allah'ı bildikçe, Esma'yı öğrendikçe, kendini tanıdıkça ne yapar? Allah'ı sever. Tanır ve sever. Tanıdığı kadarıyla sever. Ama dinimin aslı akıldır dedi. Eğer birinde akıl yoksa o zaten sorumlu değildir. Dolayısıyla akıl dinin asli olmuş olur. Aklinik kullananlar marifete erer, muhabbete erer. Eğer aklımızı kullanmadıksa ne marifet olur ne de muhabbet olur. Evet, onun için bazen arkadaşlar muhabbetsizlikten şikayet ediyor. Sevmek insanın elindeki bir şeydir. Onun kullandığı bir nimettir. Hatta kullandığı tek nimettir. İnsan sever. Onda sevmekten başka bir şey yoktur. Eğer bir şeyden korkuyorsa, endişe ediyorsa, sevdiğini kaybetme korkusudur. Ya da sevdiği şeye kavuşamamak korkusudur. Yani sadece sevmek vardır onda. Bu durumda o sevgi sermayesini doğru kullanmalıdır. Neyi, ne kadar, nasıl sevmesi gerekir, aklını kullanarak bunu tespit etmelidir. Önce Allah ne buyurdu ayet-i kerimede? insanlardan öylesi var ki Allah'ı sever gibi başkalarını severler. Allah bunu kabul etmez. Beni sever gibi hiçbir şeyi sevemezsin. Seversen bu şirktir. Bu onu bana ortak koşmuşsun dedi. Allah'ı nasıl seveceğiz? Gönlümüzdeki sevgileri dağıtmışız. Yani anamızı seviyoruz, babamızı seviyoruz kardeşimizi seviyoruz, çocuğumuzu seviyoruz, komşuyu seviyoruz, mali seviyoruz, mevkiyi seviyoruz gönüldeki sevgiler böyle dağılmıştır bu sevginin kaynağı insandaki ruhtur. o saf Allah'ın muhabbetindendir eğer biz bir şeyi sevmek istiyorsak diyelim ki Allah'ı sevmek istiyoruz, yapmamız gereken şey nedir? O dağılmış olan sevgileri bir araya getirip oraya yöneltmek. Allah'ın nimetlerini düşünmek sevgiyi artırır. Allah'ın bizi affettiğini, mağfiret ettiğini düşünmek sevgiyi artırır. Bize ikram ettiğini düşünmek artırır. Ebedi bir hayat hazırladığını düşünmek o muhabbeti toplar yani. Allah'ın bizi sevdiğini düşünmek muhabbetimizi arttırır. Bir örnek vermiştim. Nasıl ki mercek böyle ısıyı toplayıp bir yere veriyorsa normalde güneşin ışığı ısısı, ısıtıyor sadece. Ama mercekle bir noktaya toplanınca ne olur? Beğdiği yeri yakıyor. Muhabbet de öyle, eğer bir noktada toplanırsa yakar, o aşk olur. Başka yere dağılmış olan muhabbetimizi Allah'a yöneltirsek ne olur? Aşk olur. Bu demek değil ki onları sevmeyelim. Muhabbet nasıl kullanılır onu anlatıyoruz. Eğer bir muhabbetten, muhabbetsizlikten ben Allah'ı sevemedim diyorsa, yapması gereken şey, muhabbetini bir noktaya toplayıp Allah'a yöneltmek. Burada aslında biz onu yapıyoruz. Eğer arkadaşlar gönlünü açarsa, muhabbetlerini bir noktaya toplarız. Toplayıp onu Allah'a yöneltiriz. Evet. Allah'ın melik ismi bir kulda tecelli ederse, okul kendi nefsine melik olur nefsini idare eder yani nefsine hükmeder aklına melik olur neyi düşünmesi gerektiğini neyi düşünmemesi gerektiğini bilir ve ona hükmeder ona Allah'ı tefekkür ettirir ona doğru yolu tefekkür ettirir doğru yolda onu yürütür doğru şekilde tefekkür ettirip aklı orada yürütür. O aklının melikidir. Eğer kendisi kendi aklının meliki değilse bu durumda şeytan ona meliklik yapar. Ne yapar? Aklı alıp bin bir türlü düşünceye sevk eder. Bin bir türlü vesveseye sevk eder. Mesela birçok kardeşimizin böyle bir sorunu vardır. Aklını kontrol edemiyor, şeytanın verdiği vesveseyi kontrol edemiyor, ne diyor? Elimde değil, melik değil, kendine melik olamamış, böyle böyle fikirler, böyle böyle düşünceler geliyor, onu kontrol edemiyorum diyor, melik olamamış, kendi kendine melik olamamış. Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Allah'ın isimlerinde aşırı gidenleri bırakın. Allah'ın isimlerinde aşırı gitmek. Demek ki bunun bir dengesi varmış. Allah'ın isimlerinde kovamda olmak gerekiyormuş. Ehsen-i tequim üzere olmak gerekiyormuş. Allah'ın güzelliğini üzerimizde en güzel şekilde göstermemiz gerekiyormuş, onu yaşamamız gerekiyormuş. Çünkü Allah insan üzerinde kendi isimlerini, kendi güzelliğini sever. Güzel olan bir tek Allah'tır. Dolayısıyla güzel olan onunla güzel olur. Onsuz güzellik olmaz Allah'a yakın olduğumuz kadarıyla, yakınlığı anlattım biraz önce, ancak Allah'ın esmasıyla, isimleriyle Allah'a yakın olunur. O'na yakın olduğu kadarıyla Allah'ın güzelliğiyle güzel olur, güzel olmuştur. O'nun güzelliğini üzerinde göstermeyince, güzelliği tecelli etmeyince ne olur? O nisbette çirkin olur. O nisbette güzelliğini Allah'ın kendisine bahşettiği güzelliği kaybeder. Hayvan gibi hatta hayvandan daha aşağıya oldu. Ayet-i kerimede Allah buyurdu ki: "Varlıkların en kötüsü, canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır." Canlıların en kötüsü. Aklını kullanmayanların üzerine pislik dökülür dedi Allah. Manevi pislik. Aklı kullanmıyor. Aklını kullansa ne yapacak? Allah ile olacak. Allah'a bakacak. Allah'a bakmayınca kendine başka ilahlar üretir. Başka ilahlar daha doğrusu ilahi olduğunuz nedenleri ne yapar? Ona ilahlık taslar. Allah hepimizi alemlerin Rabbi olan Allah'ı Rab olarak kabul edenlerden eylesin. Amin. Alemlerin, insanların meliki olan Allah'ı melik olarak kabul edenlerden eylesin. Amin. Alemlerin, insanların ilahi olan Allah'ı ilah olarak kabul edenlerden eylesin. Amin. İnsanlara vesvese veren İster şeytanlardan olsun, cinlerden olsun, ister insanlardan olsun o vesvese veren şeytanların şerrinden kendisine sığınanlardan eylesin. Allah bizi onların şerrinden hepsi muhafaza eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Allah herhangi birinin ecelini erteler mi? Dua edersek biri için ertelenir mi? Allah hiç kimsenin ecelini ertelemez. Öyle buyurdu ayet-i de Herkes için bir ecel vakti tayin edilmiştir. O an geldiğinde, o bir an ne ileri alınır ne de geri. Onun için ecelle ilgili olan bölümü unutmak lazım. Vakit geldiğinde tamamdır. Bütün insanlar bir araya gelse de Allah onu durdurmaz. Ama biz eğer onun yaşamasını kendisi, hayırlı görüyorsak ona öyle dua ediyoruz. Ama ömrünü uzak demiyoruz. Ecelini ertele demiyoruz. Söylememiz gereken şey nedir? Ya Rabbi onun hakkında hayırlı olan neyse onu ihsan et. Onu ikram et. Onun hakkında da bizim hakkımızda da. Biz bilemiyoruz. Ölse mi onun için hayırlıdır, kalsa mı hayırlıdır? Nereden biliyoruz? Biz bilemeyiz. Bu durumda alemlerin Rabbine güvenip ona tevekkül etmek lazım. Sen nasıl güzel görüyorsan öyle olsun ya Rabbi, diyoruz. Evet, bir kardeşimiz dua istiyor. Kardeşimiz eşi için nasıl duada bulunuyorsa Allah onu kabul etsin inşallah. Onu muhafaza etsin inşallah. Allah hepinizden razı olsun.